İnsan gördüm kaç tane Canım, canım çekti kestane Dedim, dedim kestaneci bana versen oradan kestane Abi dedi, kestane, kaç tane Kestane, kaç tane <gülüyor> Ve, ve para vermeden aldık kestaneleri arsızca Sonra, sonra yedik o kestaneleri umarsızca en sevdiğim at Dül Dül Adam Adam Amcasına yapar mı bunu Behlül Behlül Behlül Behlül, Behlül. Abiciğim bu nasıl bir şiir ya? Kestaneden girdin Behlül'den çıktın. Yani hem dizilerdeki seviyesizliğe gemirdin hem de kestanenin faydalarından bahsettin abiciğim. İşte yani sorumluluk vücutluk budur abiciğim ya. Süpersin valla. Eyvallah, eyvallah sevgili tanju. Merhaba sevgili dostlar. Ben Deniz Ömerhan. Ve sevgili dostum Tanju ve yardımcılarım Mehmet, Ali ve Erbil'le olan birlikteliğimiz şu an güzel bir şiirle başladı. Tabi başlamak, başlamak dedim de sevgili dostlar, başlamakla ilgili çok önemli bir yanlışlık var. O aklıma geldi. Mesela başlamak yolun yarısıdır derler. Yaş 35 o da o da yolun yarısıdır derler. Peki Soruyorum sizlere Hangisi Hangisi gerçek yarısı Başlamak mı 35 mi Hangisi Hangisi Eyvallah Eyvallah abicim Abicim çok doğru söylüyorsun ya Yani bugüne kadar hiç dikkat etmemiştim buna biliyor musun abicim vallahi sana hayret ediyorum abicim ya Şiir okuyorsun espri yapıyorsun Atasözlerindeki yanlışları tespit edebiliyorsun mesela Yani abicim Hakkı devrim gibisin maşallah ya. Eyvallah sevgili Tanju. Hakk'ı ve devrim iki eski dost Okan bayırken onların üvey kardeşi. Eyvallah abicim. Ya abi çok konuştuk abicim ya. İstersen bir şarkı dinleyelim. Sonra devam edelim olur mu abicim? Tamam olur sevgili Tanju. E ee, şarkı. E? Ee? Ee'si şarkı işte. Ya şarkı diyelim dedim ya. Ben de şarkı dedim. <gülüyor> Nasıl espri abiciğim yani? Ben espri yaptım şu anda. Çok komayım ben abiciğim. Abim ben komayım Ben çok komayım abiciğim. Espri yaptım. Gerçekten. <gülüyor> gerçekten çok komik sevgili Tanju. Sağ olsun abiciğim çok teşekkür ediyorum. Yani işte senden kapıyoruz böyle şeyleri abiciğim. Yani sen çok espri yapıyorsun ya arada bir böyle hani. Eyvallah. E, şey diyorum abiciğim ya. Abiciğim diyorum ki. Mesela dayının taklidini yaparak bilirsek programı. Ben dayının taklidini yapsam mesela. Ne? Sen. Sen. Sen dayımın taklidini mi yapıyorsun sevgili Tanju? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok abicim ya, Senin dayının değil abicim. Hani şu dizi var ya şu aralar çok ha. izleniyor. Ma abicim hani böyle yen falan diyor ya abicim. He? Nasıl? E <gülüyor> Peki sevgili Tanju. Evet sevgili dostlar. Tanju. Söz Tanju'da. Eyvallah. Hiç dibe daldın mı kum çıkarmak için yen. Dalmadıysan bilemezsin ihanetin kelayna kuşu kanadında yaşadığını <gülüyor> Ve isyan çıkmışsa kaderine Boyun eğsen de sevdiğini Bil ki yüreğin azaptadır kardeş Ve sen rovaşataya kalktığında Görürsün ancak kalleşliğin Kaç hektar ormanı kül ettiğini <gülüyor> Ama Erman Toroğlu'na ayıp edenler Üç korner bir penaltı kaç eder hesapladın mı yeğen? Davasına sahip çıkan Davosuna da one minute derse <gülüyor> O zaman kirlenmek midir güzel olan Yoksa kirletmek midir anlarsın Dünyanın Sedat Bucak olduğunu <gülüyor> Şiirin Ülçek ve Titrek çocuğu. Ceylin Ülçek ve Titrek Çocuk Ömer Hanla Damardan Nameler Ömer Hanla Perişan Efendim şimdilik kadar Perişan Efendim her gün gücü saatlerde yalnızca ya Dünya Radyo'da Yazan Benimvar Pekin oynayanlar Benimvar Pekin Mustafa Sarıtaş Teknik Yapım Benimvar Pekin <gülüyor> dinleyin dinleyin çocuklar Ömer Pekin, Ömer Türpüsatlı tekçilik gösterisiyle zihinleri törpülemeye devam ediyor. Bilgi için anse.com.tr